Telefonumuz var hocam. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar efendim. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, hocam sormak istediğim soru şöyle. Ee, hastalıklar günahların dökülmesine vesile olur diye anlatıyorsunuz genellikle. Ee, Depresyonla evet. bir hastalık olarak kabul edilip böyle değerlendirilebilir mi? Yoksa elimdeki nimetlere şükretmemekten kaynaklanan keyfi bir durum mudur? Ee, yüce Rabbimiz kendisinin izni olmadan bir yaprağın bile kımıldamayacağını söylüyor. İşte yüce kitabımızda güldüren de o, ağlatan da o diyor. Hı hı. İşte şüphesiz biriz, bizi biraz açlık, susuzluk, evlatlardan, mallardan eksiltmeyle imtihan edeceğini buyuruyor. Evet. Bu anlamda depresyon günahların dökülmesine sebep olur mu? Yoksa Rabbimiz şükürler olsun sonsuz nimet vermiş işte bunları hiç saymaktan ulaşamamadıklarımızdan kaynaklanan keyfi bir durum mudur? Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Hayli günler diyoruz. Hoşun hocam. Evet, kardeşimiz bir ayet-i kerimenin mealini okudu. O da veleneblevennekum bişey min el-kavf vel-cuu'i ve naqs min el-enbal vel-anfus vel-semarat. Mübşirul mu'mine. Mübşiris sabirin. Elbette ki sizlerin Açlıkla, korkuyla, işte mal ve candan eksiltmekle imtihan edeceğiz. Hı hı. Sabredenleri müjdele diyor. İmtihan olduğuna göre kulun başına gelen her şey bir imtihan olduğuna göre o halde o imtihanı başarıyla atlatanlara da verilecek bir mükafat nedir? Mutlak surette vardır. Hastalıkların tamamı Hastalıkların tamamı bir imtihan aracıdır kişi sabrettiği vakitte ve bunu verenin Cenabı Hak olduğunu bildiği müddetçe tedavisini yaptırmakla beraber kadere rıza gösterdiği, Cenabı Hakk'ın taksiminden rıza gösterdiğinden ötürü de hem tedavi olurken hem de ecir ve sevap kazanır. Bu bağlamda depresyon da bir hastalıktır. Bunu hafife almak hiç doğru değil. Yani insanın midesinin ağrmasından veya işte başının ağrması ne kadar tabii ve doğalsa depresyonun da insanın nefsî nefsi. Bazen ruh diyorlar ben buna katılmıyorum. Ruhi hastalıklar diyorlar. Nefis. Nefsi hastalıklardan dolayı da kişinin sabırlı olması tedavisini devam ettirirken de bunun bir Cenab-ı Hakk'ın imtihanı olduğunu bilip rıza göstermesi halinde inşallah Teala bundan ecir ve sevap kazanır. Çünkü Peygamberimizin sahih bir hadisi vardır. Müminin bütün işleri gıpta edilecek durumdadır. Ona bir iyilik isabet ettiği vakitte şükreder, bundan sevap kazanır. Kendisine bir e, bela, bir musibet veya onu üzecek, onu üzecek herhangi bir şey dokunduğunda, isabet ettiği vakitte de Cenab-ı Hak'tan olduğunu bilir, sabreder, bundan dolayı ecir kazanır diyor. O nedenle evet. müminin neşeli hali de şükrettiğinden ecir kazanmasına, sevap kazanmasına, üzüntülü hali de sabretmesi ve kaderde olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın taksime rıza göstermesinden dolayı Ecr ve sevap kazanmasına bir nedendir, sebeptir. Evet.